Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la sohbet ediyoruz. Evet bugün hocam hoş geldiniz. Önce hoş buldum, <gülüyor> bazen unutuyorum hoş geldiniz demeyi. Nasılsınız? Afiyetlisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah afiyetler versin. Allah ee, hocam e, bugün... İslam'ın ana kaynakları üzerinde sohbet edelim diye düşünüyorum. Yani İslam'da ahkamın kaynakları hususu önemli bir başlık arz eder. Yani Kur'an-ı Kerim işte Peygamberimizin hadis-i şerifleri sünnet, icma, kıyas gibi ana başlıklar altında tahlil edilir. Bunlar üzerinde de zaman zaman tartışmalar oluyor ee, bu ana kaynaklarımız üzerinde. Hem bu tartışmalara e, işaret edebiliriz hem o tartışmaların e, ne anlama geldiği, güvenilirliği e, konusu üzerinde e, sohbet edelim diye düşünüyorum. Çünkü bazen akademik planda bu tartışmalar olsa bile e, bazen de halka iniyor, medyaya yansıyor ee, ve insanlarımızın zihinleri karışabiliyor. Ee, o bir takım iddiaları tahlil edelim diye düşünüyorum. Önce isterseniz e, İslam'ın ana kaynakları dediğimizde e, evet neler anlaşılmalı oradan başlayalım hocam. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah. As Salatu vesselamu ala Resulillah. İslam Kur'an demektir. Evet. İslam'ın aslı kaynağı ışığı Kur'an-ı Kerim'dir. İslam Kur'an'dır demek kimsenin tartışamayacağı bir hakikat. Yani Kur'an değil başka bir kaynaktandır İslam denemez herhalde. Evet. Tıpkı Yahudiliğin Tevrat demek olduğu gibi Hristiyanlığın İncil'dir İncil demek olduğu gibi. Bunu bir kenara koyalım isterseniz. İslam, Kur'an demektir. Evet. İki, ikinci bir paragraf açalım. İslam, hakkı temsil ediyor. Hak demek. Bir de batıl var. Evet. Binaenaleyh, hak ve batıl, eğer iki cephe ise, ki iki cephe, evet. yani hak tarafı var. İslam, batıl tarafı var. Batıl, Kimdir? Evvela şeytandır. Evet. Şeytan batılı. iblis, batılı temsil ediyor. Evet. İblisin işte 20. asırda, 21. asırda filan filan orduları var. Filan filan güçleri var. Evet. Bunların isimlerini zikretmemize gerek yok. Evet. Üç. Yani birinci ne dedik? İslam, Kur'an dinidir. Evet. İki. İslam'ın karşısında batıl diye bir güç var. 3 Üç. Üçüncü gerçek Kıyamet sabahına kadar hak ile batıl muhakkak mücadele edecek Evet etmezsek dünyanın varlık nedeni biter dünya ve bir, bir dünyada e, İslam'ın var olmasına da gerek yok batıl yoksa eğer evet. imtihan yoksa niye İslam olsun gibi Şimdi bu üç gerçeği tekrar edelim İslam Kur'an kitabıdır 1. İki, İslam'ın kitabı Kur'an'dır. Yani Kur'an ve İslam eşit kelimelerdir. Evet. İki, İslam'ın karşısında batıl var, var olmak zorundadır. Gece var diyoruz. Niye? Gündüz olduğu için. Gündüz yoksa gece evet. de olmuyor. Dünya zorundadır. öyle bir imtihan yeri. bir imtihan yeri. Üç, bu süreklidir ve kıyamete kadardır. Evet. Hiçbir şekilde ara vermek mümkün değil. Evet. Mesela e, geceler, 5-6 ailene kalkacak dünyadan denebilir mi? Denemez tabi ki. Gündüz kalkacak denemez. Bu devam edecek. Süreklilik zorunlu. Bu zorunluluğun sonucu olarak biz bu 3 formülden şunu çıkarıyoruz. Şeytan, iblis sürekli saldıracak. Hakka saldıracak. Hak nedir? İslam. Evet. İslam diye ortada gidip Top tüfekle saldıracağı bir yer yok İslam'ın adı var Yansıdığı yer izleneceği yer Kur'an-ı Kerim'dir Evet Kur'an-ı Kerim olmayınca İslam olmayacak Evet Kur'an-ı Kerim yükselince İslam yükselecek Alaka azalınca Kur'an-ı Kerim'e İslam'a alaka azalacak Çünkü ne dedik Kalbi İslam'ın Beyni Hatta silüveti İslam'ın silüveti Ana çerçeve Kur'an-ı Kur Kerim'dir Evet. Bundan yola çıkarak Diyoruz ki Şeytanın temel saldırıları Kur'an-ı Kerim'edir Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dönelim Ne buyuruyor? en hayırlınız Kim? Kur'an'ı Kur öğrenen ve öğretenleriniz evet, evet, evet. E peki Niye en hayırlınız Filan cihatta şehit olanınızdır demiyor O şehadette üstün ama Hamza mesela radıyallahu evet. anh Ümmetinden hayırlısı yine Kur'an ehli Neden? Çünkü Kur'an var oldukça Ümmet var olacak Evet. Kur'an yüceldiği kadar ümmet yücelecek İnsanlar ehli Kur'an Kur'an'a uyumlu Müslüman Oldukları sürece Allah'ın yeryüzünde İslam'ı gönderme Maksadı gerçekleşmiş olacak Buradan Şu gerçeği bilmemiz lazım Kıyamete kadar Bu üç formül belirtti ki evet. kıyamete kadar İslam ile batılın Savaşı devam edecek, se, edecek Bu demektir ki Kıyamete kadar Londra'da da Mekke'de de Medine'de de Kudüs'te de İstanbul'da da Moskova'da da Pekin'de de dünyanın her yerinde Saldırılan Temel göze çarpar Değer Kur'an-ı Kerim'dir Evet Burada bizim bunu tahmin etmemiz çok zor değil. Evet Kur'an-ı Kerim gerçekten saldırı altında olacaktır diyoruz. Ama Müslümanlar olarak bir hakikati bilmemiz lazım. Birileri hilafeti kaldıracak. İslam devleti olmasın diyecek. Müslümanların devleti olmasın diye planlar yapacak. İlk saldırdıkları da Kur'an-ı Kerim olacak. Elbette böyle olmaz. Savaş böyle yapılır zaten. Böyle yani, bir sözü var değil mi? Şeyin... Churchill'in mi? Yani evet, Müslümanların evet. elinden bu kitabı, bu kitabı almam, almadıkça, almadıkça onlara hükmedemezsiniz diye. Şimdi Churchill'in böyle düşünmesi hilafeti kaldıranların böyle düşünmesi harf ile başlaması bunlar basit şeyler değil. Evet. Yani bunlar böyle acaba denmesi de gerekmeyecek kadar açık seçik savaş evet. malzemesi bunlar. Dikkat etmemiz gereken bir şey şeytanın fitne dediğimiz, diyeceğimiz İç saldırıları da Kur'an üzerinden olacaktır Evet Yani dışarıdan Ne tür iç saldırılar olabilir diye düşünüyorsunuz Mesela şeyden. Churchill ne yapıyor alın Kur'an'ı diyor Evet Şeytanın Churchill versiyonu <gülüyor> Evet Veyahut Kur'an alfabesi bulunan evi basın Jandarmalarla imha edin o evi diyor Kur'an öğreten hocayı izinden atın diyor Evet. O versiyonu. Bir başka versiyonu. Başka versiyonu. Ama bu şekilde savaşın sürdürülüp hakkın bitirilemeyeceğini bilir şeytan. Evet. Yani bu şekilde dışarıdan saldırmakla hiçbir düşman bitmez. Bitmedi dünya. İçeriden, İçeriden nasıl? İçerden nasıl? Dışarıdan Kur'an'ı kaldırın, atın. İçerdense Acabalarla hı hı. tereddütlerle e. oluşturulmuş İç mikrop. Evet. Yani dışarıdan yumruk vuruyorsun düşman gördüğüne öz, özsün diye, içerden de mikroplarla çökertmeye çalışıyorsun, mecalsiz bırakıyorsun. Evet. Şimdi şeytanın saldırıları dışarıdan Kur'an'ın bütünü nedir? Evet. İçerden de Kur'an'ın muhtevasındır. Belki orada da dışarıdan bir e, nüfuzdan söz etmek mümkün olabilir hocam müsteşriklerin hani e, içeriye o e, şüphe vesaire e, mikroplarını salmak suretiyle. Hocam bu teoriye evet. sizinle katılamayacağım. Şundan dolayı katılamayacağım. Nedenlerim var. Yani siz Nasıl anladım anlatayım belki siz başka bir şey, şey kastettiniz. Yani e, Kur'anınızdan şüphe edin diye dalgalar gönderiyorlar Müslümanlar yani Şüphe edin diye değil de diyelim ki sizin Kur'anınız böyle mi? Ha, şu ayet üzerinde e, ha. şüphe üretiyor. Bu şüpheyi evet. e, Müslüman bir alimin kafasına sokuyor mesela. E, oradan da halkın önüne getiriliyor. Bu tarz bir tamam, şey. Tamam doğru anlamışım yani. Evet. Ben böyle Onu... mi anladım diye merak ettim. Buna katılamayacağım şundan dolayı hocam. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim üzerinde bu tür dedikoduları ümmetinin yapacağını haber veriyor zaten. Evet. Bir iç hastalık olarak Hı -hı. risk taşıdığını haber veriyor. Bir. ikincisi henüz oryantalistlerin, müsteşliklerin olmadığı zamanlarda Bağdat'ta bunlar konuşuldu. Kur'an-ı Kerim kendi inananlarının elinden darbeyi yedi ta yani aslında zamanında. şeyde de var hocam yani müşrikler de Kur'an ilk inerken değil mi gürültü yani, yapın yani Kur'an'a yönelik bir takım şeyler ortaya atmak istemişler ama yani. müşriklerinki dış saldırı işte dış saldırı da dış saldırı mesela elinizden kitabı almak var bir de kitabın muhtevasına yönelik Sorgulamalarda bulunmak var O sorgulamaların Bekliyorlar ki Müslümanın zihninde bir yara açsın Değil mi? Yani bu tabi içeride de doğabilir de Dışarıdan da böyle bir e, Elbette bunu yok sayamayız Güve, güve mikrop <gülüyor> Ya da birbirine bunlar bayanda olmuşlardır tabii, Yani evet. dışarıdaki içeriden Hı -hı. destek Ama içeride bunu İyi niyetle yapanların sayısı çok. Doğrudur. Mesela yani Ahmet, asıl onun üstünde zaten yani duruyoruz. Ahmet bin Hambeli rahmetullahi aleyh kırbaçlayanlar Kur'an üzerinden kırbaçladılar. Evet. Yani bugün gençlerin oturup Ahmet bin Hambeli niye kırbaçlandığını anlayamayacakları kadar uçuk bir konuydu. Evet. Yani Kur'an mahluk olsa ne olur olmasa ne olur. Konuşmaya bile değmeyecek bir konu olduğu halde üzerinden binlerce can alındı bunun. Evet. Cihad edilir gibi Ahmet bin Anbel ve adamlarıyla cihad edildi. Sanki evet. cihad edildi. Savaşıldı evet. Ya savaş edildi ya. Sanki kafirle uğraşıyor gibi uğraşıldı. Evet. Kur'an-ı Kerim'in e, bu yapısı yani sadece dışarıdan düşmanlar tarafından değil, içeriden de kendi iman edenleri tarafından. E, ...saldırıya uğraması... ...ya da sonuçta saldırı olarak algılanacak... ...algılan... Evet. ...biz tarihe dönüyoruz... ...mesela Ahmet bin Hanbel'e yapılanı... ...saldırı olarak yorumluyoruz... Evet. ...onlar saldırı yapmadılar şüphesiz... Evet. yani Kur'an'ı korumak gibi bir akıllarınca... ...bir şey yaptılar... ...bu... Ya, o ayrımı da bir yapmak lazım... ...hocam nasıl bir... ...yani hem... E, ...diyelim ki bir alim... E, ...Kur'an'ın muhafazası için... ...canını siper ediyor... Ona saldıranlar da güya Kur'anı korumak gibi bir şeyle hareket ediyorlar. Ama özellik, Nasıl bir zihin karışıklığıdır? Özellikle bu? fitne diye bir kelime bu işte evet, Fitne evet, bu. Evet. Yani fitne nedir? E, sis var, kimse kimseyi görmüyor, kendine kurşun atıyorsun. Evet. Yani önünü göremediğin Hı. bir ortam fitne. Rabbimizden bu fitnelerden ümmetimizi. E, korumasını bizi muhafaza buyurmasını yalvarmaktan başka çare yok çünkü Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhi, emsali sadece Ahmet bin Hanbel de ondan sonra da tabi veya ondan önce de belli tabii, sıkıntılar tabii. oldu yani Allah e, korumadıktan sonra Müslümanın bu fitnelerden korunması çok zor çünkü biz imtihanı sadece zina etmemek kumar oynamamak e, diye kısıtlayamayız imtihan her türlü imtihandır ...kitabımız Kur'an-ı Kerim üzerinden imtihan olmak en tabii imtihan zaten. Evet. evet. Yani bunu sadece Kur'an kursunda hafızlar ezber imtihanı olarak yaşamayacaklar. Tabii. Bizim gibi Kur'an kursunda olmayanlar da Kur'an üzerinden imtihan. Onlar ezberi üzerinden imtihan oluyorlar. Evet, evet. Biz muhafazası üzerinden e, imtihan oluyoruz. Söze e, başlarken siz buyurdunuz ki... <gülüyor> ...yani Kur'an-ı Kerim, hadisi şerifler... E, icma, kıyas mesela bunlar ümmetimizin kaynak, bilgi ve fikir evet. kaynakları. E, daha doğrusu ümmeti oluşturan temel dinamikler evet. e, bunlar. Ben de söze başlarken bu ümmet Kur'an ümmetidir dedim. Tabii Bütün ki, bu kavgalar evet. Kur'an'da başlıyor. Evet. Saldırılar Kur'an üzerine yoğunlaşıyor. Eğer biz e, döner, döner de neticede bütün himmetimizi Kur'an-ı Kerim'e yüklemezsek saldırı oranında savunma yapmayacağız demektir. Evet. Hocam aslında belki biraz yani bu tartışmalı alanlara gelmeden önce ya yani Kur'an nedir? değil mi? Yani bizim işte İslam Kur'an'dır dediğimiz Kur'an nedir? Ya yani şöyle bir genel ya yani ilk nüzulünden itibaren yani o Rabbin kelamı olarak bir çerçeve çizsek faydalı olacak Elbette. diye düşünüyorum yani Şimdi Kur'an biz sıradan bir Müslüman olarak baktığımızda bir kitap geliyor aklımıza İşte 500-600 sayfalık bir kitap Bu kitabın içerisinde 114 sure var Okuyan sevap evet. kazanıyor Namaz emrediyor, oruç emrediyor diye evet. görüyoruz biz Evet bu yanlış değil, böyle tabii. doğru. evet. Ama Kur'an Allah'ın vahyi demek. Evet. Yani bu başka bir bakıştar. Allah'ın vahyi demek. Vahiy ne, Vahiy demek? ne demek? Vahiy Allah'ın insana sözü demek. Evet, evet. İnsana sözü. Çok çağdaş olsun böyle biz de modern bir şeyler biliyoruz. Evet. Ee, yani anlaşılsın diyelim. Kur'an Allah'ın insana mesajı. Mesajı evet. Kul da o mesajı algıladığında, Kur'an Allah'ın mesajı ise, Kul da buyur ya Rabbi deyip okuyorsa, evet. Kur'an o zaman Allah ile kul arasındaki iletişim demek. Evet. Bu bir numaralı iletişimi yapan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Onun kalbinden de bize aktı. Evet. Biz de Rabbimize iletişim yapıyoruz. De ki Hadis-i Şerif'te Efendimiz ne buyuruyor? Bu Kur'an diyor. Bir ip gibidir. Bir ucu Allah'ta, bir ucu sizde bir iptir. Gakarsanız evet. onu Allah ile olan bağınız kopar diyor. Evet, evet, evet. Yani bu vahiy mesajdırdan bu noktaya gelmek evet. istiyorum. Biz Rabbimizin kitabı yani dediğimizde yani hayat yaşıyor. O ipe tutunarak. Tutunursan. Tutunarak. Yani elinde elinde Kur'an var kadar sen Allah ile bağın var. Evet. Burada şu açılım yapmamız zorunlu oluyor. Yani ben insan olarak Allah ile sürekli bağ tutmak halinde miyim ya da yani gerekiyor bir, mu? müstakil değil miyim ben? Evet. Bir insan olarak ayrı değil miyim? Üstelik de ev kurduk, evlendim, yuvam oldu mesela. Niye ee, Kur'an'la bu kadar bağım olsun, olsun ki heh, gibi, gibi yani. bir soru sorulacak olursa evet Müslüman olmak demek zaten tek başına olmamak demek. Evet. Müslümansam eğer ben tek başıma yaşamıyorum. Allah'ın emrindeyim. Allah'ın kuluyum ben. Evet. Kulluğumun ölçüsü, nasıllığı, niteliği de Kur'anla bağlı. Evet. Binaen bizim Kur'an varlığımız Allah'a bağımızdır. Evet. Kur'anla bağımız azaldıkça, zayıfladıkça ya da ya da tamamen koptukça maazallah Allah ile bir bağımız, kulluk bağımız kalmadı demektir. O zaman e, işte Ebu Cehil gibi, Firavun gibi Nemrut gibi, Karun gibi kendi başına yaşama anlayışına mahkum olmuş oluruz. Binaenaleyh Kur'an deyince biz akşam evde veyahut da Cuma günü camide okuduğumuz kitaptan çok Rabbimizle iletişimimiz olan kitabı anlıyor olmamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim yazılı kitabı değil, iman ettiğimiz değeri yansıtıyor olması evet, lazım. Evet çok önemli. İman ettiğimiz değer. Değerlerimiz bizim. Evet. Dolayısıyla bir Müslümana Allah işte kumar oynamayın diyor Kur'an'ında dendiğinde filan kitapta şöyle yazıyor anlaması yanlış. Hı -hı. Rabbim bunu yasaklıyor anlaması lazım. Evet. Yani Kur'an Allah'ın konuşan şekli olmalı müminin evet, evet, gözünde, evet. nazarında. Bu, bu iman ettiğimiz kitap. ...şeytanın saldırdığı kitaptır zaten... ...yoksa evet. Mısır'da hafızların... ...televizyonlarda okuduğu Kur'an değil... ...şeytanın saldırdığı Kur'an... Evet, ...hayat kitabı olan... Heh, ...şeytanın saldırdığı şey... <gülüyor> ...Kur'an'ın müminin zihninde oluşturduğu değerlerdir... ...hocam burada bir şey daha açıklanması lazım... ...zannediyorum... ...şimdi siz... ...Müslümanın kitabı... ...müminin kitabı diye bahsediyorsunuz... ...yani aslında... ...yani Allah'tan... ...gelen bir ip olarak... Yani her insanın yani diyelim ki bizi dinleyen ve İslami e, aidiyeti olmayan bir insan ya acaba benim Kur'an'la ilişkim nedir ki diye bir soru sorsa yani soyut insanın Kur'an'la bir ilişkisi olması gerekmiyor mu? Yani e, illa İslam aidiyeti içine girdikten sonra Tabi hayat kitabı olarak kabul etmesi lazım ama yani Sonuçta yaratılmış bir varlık olarak insanın Allah ile bir bağı nasıl olacak? Bu Kur'an'dan bütünüyle soyutlanarak olur mu? Ş şüphesiz Şimdi bir defa hocam Ümmeti Muhammed Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hıra'da peygamberlik görevini aldığı dakikadan sonra yaratılan herkesin adıdır. Evet. Ümmeti Muhammed bugün New York'taki Pekin'deki, Moskova'daki Kazan Blanka'daki, İstanbul'daki bütün dünyada nerede bir insan varsa o ümmeti Muhammed'ten Potansiyel. Ama potansiyel değil, ümmeti Muhammed evet. Kıyamet günü Muhammed'in ümmetinden olarak dirilecek ama ikiye ayrılacak ümmeti. Daveti kabul edenler, edenler etmeyenler. Etmeyin. Bu etmeyenler dışarıda kalıyorlar. Kur'an-ı Kerim ve Muhammed aleyhissalatu Vesselam, 622 yılından sonra yaratılmış her insanın dini her insanın kitabı her insanın peygamberidir Kabul etmeyen bu ipe tutunmayan Tutunmayan diyor. evet Boşlukta kalmayı kendisi istemiştir Evet çok güzel Boşlukta kalana söyleyecek bir şey yoktur Evet Yani filanca formu doldurun buyurun haklarınızdan istifade edin dendiğinde form doldurmayanın diyecek bir şey yoktur Evet, evet Uzatmalar güzel. da gösterilmiştir Saat beşten sonra altıya kadar da doldurabilirsiniz denmiştir. Yine doldurmadıysa eğer kendisi dışarıda kalanlar hariç bu formu dolduranlar yani Allah'ın ipine tutunan herkes evet, evet. ümmeti Muhammed'in evet. daveti kabul eden kesimidir. Evet. Tutunmayan da tutunması gerekir. O zaman bizim şimdi bunları konuşurken Hı -hı. E, içeriden tutunanların ya etme elin gevşek bak kayıyor <gülüyor> elinden dediğimiz gibi. ...asıl görevimiz de bizim bunları bırakıp... ...zaten biraz tutuyor bu... ...hiç tutmayanlara gidip kardeşim... ...şu ipe bir tutun da kurtun... Tutum, evet. ...demek bu ümmetin görevini... ...varoluş gayem budur... ...bunun için evet, varız yani... Evet. ...fakat ne yazık ki... ...bilhassa son yüz senedir... ...aslında biraz ipe tutanlarla hep uğraşmak zorunda kalınılıyor... Evet, evet. ...öbür insanlığın... 7'de altısı... ...çok büyük bir rakam bu... Evet. ...her yedi kişiden altı tanesi... ...bu ipi hiç tutmuyor... Evet. Evet. Ama biz e, bütün gayretlerimiz himmetimiz aslında bu ipi tutuyor da yukarısından tutuyorsun daha gevrek tutarsın aşağıdan asıl diye birbirimizle hep ...uğraşma... Evet, ...bir tür zorunluluğunda kalıyoruz diyeyim... Evet. ...yani keyfi yapılmıyor bu şüphesiz ama... Ha, ...zorunluluk... Evet. ...tabii yani bakıyorsun ki kayıyor eli... Evet. ...kardeşim eline un sür bir şey sür... ...ya da işte pudra mı sürüyor... Şey, ...atletler falan böyle... Şey yaparken. ...ya bak tutmuş da kafası karışmış mesela... ...tutmuş kaşınmaya çalışıyor... ...kaşınma hipi salıyorsun <gülüyor> gibi... ...deniyor... <gülüyor> ...burada e, çok önemli... ...bir noktaya temas ettiniz... ...yani aslında... Biz mesela bu radyoda ne yapıyoruz? Allah'a davet için, evet. İslam'a hizmeti dilimde yapıyoruz. Ama dikkat ediniz, 10 e, programınızdan belki 9 buçuğu hep içeride ipli tutunanlara Tabii. yapılıyor. Evet. Mesela işte haftada 5 saat de bu bahsettiğiniz hiç bundan haberi olmayanlara ulaşamıyoruz hocam. Vakit yok. Evet. Kendi evet. işini bitiremiyorsun ki. Doğru. Yani kadın doğru. kendi evindeki işi bitirip Komşusuna yardıma gidemiyor hiçbir zaman <gülüyor> evet. Hep evdeki işler işte temizlikti bulaşıktı gibi Kabul ediliyor i̇şte Bu bizim yaramız ama Hoca olarak benim eksiğim bu Estağfurullah işte yani, bütün müminlerin si, Radyocu olarak evet. sizin eksiğiniz Basın elemanı olarak öbürünün eksiği evet. Mesela ben kendimden bir Madem bu paragrafı açtık Misal benim için ben hep camilere gidiyorum Konuşmaya evet. Veya da bir konferans salonuna çağırıyor beni Tek o konferans salonuna gelen giden oluyor. Yakın bir zamanda bir sene kadar oluyor. Birisi dedi ki bizim dedi bir lokalimiz var dedi. E, seni Karadenizlisin diye çok seviyorlar. Oraya gelir misin dedi. Evet. Ben de dedim ki e, tabii gelirim dedim. Ne demek dedim. Ne zaman uygun olursunuz. İşte dedi bir anket yapacağım. Ne zaman en çok geliyorsa insanlar o zaman. Evet. Ama dedi... Sen sigarayı da çok nefret ediyorsun... ...göz gözü görmüyor biz oradayken dedi... <gülüyor> <gülüyor> ...dedim ki... ...maskeyle gelirim merak etme dedim... Evet. ...hocam öyle mutlu oldum ki... ...yani evet, bir lokale evet. çağrılacağım... ...hemşerilik memşerilik bahanesiyle... ...beni çağıracaklar... Evet. ...çok mutlu oldum yani... Evet, ...çok evet. mutlu oldum... Ee, ...bu mutluluğumdan ama nasip olmadı... Evet. Ee, ...o gelirse... ...sigarayı yasaklar bize demişler... <gülüyor> ...sonra geldi arkadaş... Dedi ki ben ama bir gün çağıracağım seni. Dedim ki ya maskede espriydi dedim. Bir saat iki saat idare ederim. Sonra oradan hastaneye giderim merak etmeyin dedim. <gülüyor> evet. Geçen sene bir cezaevinden e, Çağırdın, bir yolcu arkadaş çağırdım. Hayatımda yani talebe oldum. imtihanlara girdim. İşte savcılıkta soruşturmalara girdim. O kadar heyecanlanıp e, bir pot kırar mıyım dediğimi bilgileri seçtiğiniz nasıl seçtim hocam yani imtanda o kadar titiz davranmışım davrandığımı hatırlamıyorum 250 kişi salonda oturdular hocam yani hiçbir dil bilmelerine gerek yok gözleri ne varsa emiyor emmiyor emmiyorlar evet, evet. meğer bir gün önceden benim ilk konuşmamı slaytla izletmişler onlara. Hmm. Bu hoca gelecek hmm. size diye. İşte duygusal insan. Garip tabii oradaki. Tabii malzem. tabii tabii. Farklı suçlardan içeri girmişler. Hayattan umutları yok. Ne zaman çıkacağı belli değil. 10 senedir Hiç mahkemesi. yaşıyorlar birçoğu. Ya hocam. Geçerken parmaklarıyla, salondan geçerken parmaklarıyla fazla da yanaştırmıyorlar. Hmm. Parmaklarıyla ceketime dokunmaya çalışıyorlar baktım hmm. Evet. Mutlu oldum. Evet, ya, evet, evet. Şimdi mesela tekrar aradılar beni, onlar seni bir daha görmek istiyorlar, kesinlikle geleceğim dedim. Evet, hiç merak etmeyin. Güzel. Niye? Çünkü hocam camideki zaten ipe tutunmuş birisi. Evet. Doğru. Ama hiç ip umudu kalmamış. Artık kendisini bataklıkta hissedenlere ulaşmak bizim uygularımızı kaçırmalı. Medya sorumluluğumuz vesairemiz kimse artık. Bu Nu açmayacaktınız hocam çok yani hassas ya, ya, bir konuya geldik şey ee, yani, gerçekten büyük bir borç bütün üzerimizde Tüm bir dünya var yani hakikaten 7'de de biriz biz hocam. Kur'anla e, alakası kurulmamış yani kim yapacak bunu değil mi Allah'ın kelamıyla yani yaratanla. Bir türlü mesaj ilişkisine, iletişime geçmemiş insanlar. Ve hocam bizim Nimetullah Hoca Efendi diye birisi var. Japonya'da meşhur. Evet biliyorum. Biz onunla Mekke'den beraberliğimiz hmm, var. Evet. 1980'li yıllardan. Evet. O beni çok sever. Beraber işçi kamplarına giderdik. Hmm. Çok sever. Şimdi de Türkiye'deymiş herhalde haber gönderdi ziyarete geleceğim diye. Ben de olur dedim memnun oldum üstelik. Ee, ondan hatıralarını dinliyorum. ...onun da böyle çok değil mi... ...her onun, ortamda... Hayır, ...yok onun çok mok yok... ...o hep böyle zaten <gülüyor> Hayatı bu onun... Ee, ...üstelik... E, ...Nimetullah Hoca Efendi... ...bir ilim adamı değil... ...böyle yüz ayet bildiği de yok... Evet. ...kelime-i tevhid bilir... ...tertemiz bir yüz... Heh. ...parlayan araba farı gibi ışık saçan... ...iki tane göz... göz. Ve samimiyet. Başka evet, bir malzemesi evet, yok. Evet. Deyim yerindeyse hani böyle. Tahkir için Aslında demiyorum. yetiyor bunları. belki de. Bunları böyle, tahkir için evet. kullanmadım Tabii yani. tabii, o, tabii Benim babamla da çünkü o. Evet. Ve de Allah dostu. Elinde yüzlerce insan kelime-i tevhid okumuş hocam. Ya, şey. Ama evet. ben onu çok iyi biliyorum. O da diyor zaten. Ya diyor benim bir şey bildiğim yok diyor. Ama onun cennete girmesini kendi cennetim kadar istiyorum diyor. O bundan Bu etkileniydi. Bu Şimdi ondan bazı... İktibaslar e, buluştuğumuz zamanlarda dinliyorum hocam. Meyhaneye giriyor. Tren istasyonunda bir dakika beni dinler misin diyor müstehcen. Burada telaffuz edemeyeceğimiz işlerin yapıldığı yerlere giriyor. E bir dakika beni dinleyin diyor. Bembeyaz sakallı bir dede. Filmden, ne, nereden geldi buraya bu? Bir bakalım diyorlar. Göster mi geldi tatlı falan. Tatlı tatlı. Hmm. İşte sırtları nokşuyor. Etmeyin şöyle yapmayın gençler. Eee işte şudur, ne diyorsa artık yani bir defa dil bilmiyor. Evet. Yani giriyor bir dil bilmediği bir salonda. Asabi gramda dil bilmiyordu. Evet. Gönül biliyorlardı. Hı hı, gönül dili. Hocam gözün akıttığı mesaj dilin söylediğinden Bunun güçlü. Daha güçlü. Evet. Yani dil dil çok güçlü ama göz daha güçlü. Evet. Şimdi Nimetullah Hoca efendiye bakıyorum hocam 100 500 dil elinde iman nimetiyle şereflenenler. Maşallah. Ben ona evet. bir gün dedim ki yani Allah senden razı olsun. Bin miktar bizi kurtarıyorsun kıyamet günü vebalden. Evet, evet, Yani sonra e, içimden geçti ya Rabbona birkaç yüz sene daha ömür ver de. Yani hep kurtarsın bizi vebalden. Evet. Nimetullah Hoca efendi bilindiği için ismini zikrettim. Onun gibi 5-10 kişi daha biliyorum. Yani Amerika'da, Avrupa'da böyle kendilerini bu işe adamışlar. Tren istasyonlarında yol, yolculara konuşuyorlar, trenlerde <gülüyor> <gülüyor> geziyor. Ee, ama üç kişilik, beş kişilik değil, dünya yedi milyar. Büyük bir rakam. Şöyle bir şey konuşalım mı hocam? Yani Nimetullah e, Efendi ile e, mesela Kur'an üzerine çok şey okumuş, çok şey bilen e, ama... Böyle kafasında hala tartışmaları halledememiş e, insan arasındaki fark ne? Yani belki de onu konuşmamız lazım yani. Şimdi babam e, Alaeddin Efendi'den bir söz nakletmişti bir programda bunu konuştuk herhalde. Meşhur e, İsmail Acema İsmail'a da evet. e, Şeyh Efendi olarak bundan Alaeddin Efendi rahmetullahi aleyh. Babam ondan naklettiği sözlerinden birinde demiş ki İlimde Esbabu tuyandandır. Allah Allah. İlim de esbabu tuyandandır. Belki tuyan azma. Türkçe denedir. de aslında evet. Çok da Türkçe değil. Esbab gerekçeler, Sebepler, nedenler, evet, gerekçeler. Evet. Yani bilgi de azma nedenlerindendir. Evet. İblis bilgiden azdı. Ya. Matematik yani. oyunu yaptı allah Teala'ya karşı. Allah Allah. Evet. Yani hiçbir şey bilmeseydi, ateş, odun, kömür bir şey bilmeseydi, İblis belki de bunları yapmayacaktı. yapmayacaktı <gülüyor> yani evet. kömürün, ateşin, toprağın farkını bildiği için bu hale geldi İblis. Evet. Yani pek çok hoca efendi, e, Nimetullah hoca efendinin bizim yüz kat, bin kat belki ilmimize sahip. Fakat zihni rahat değil. Evet. Bildiği şeyler hep onu bir üst tartışmaya götürüyor. üst tartışmaya götürüyor. E Cüveyni ile ilgili bir sözler nakledilir. Usulü fıkıhta ve e, kelam ilminde ağır biri. Evet. Yani kelam ilminin 3 e, ilk 3 değilse ilk onunda belki öyle evet. bir zat rahmetullahi aleyh. Yani talebelerini çağırmış Gençler demiş biz yanlış yaptık bu kadar derin şeylere girmeye gerek yok ya Allah Ekber deyip iman edip ölmek lazımmış bunun. Bu yani aslında işsade aslında çok hizmeti var evet. ilme derin hizmetleri açmış ama açtığı petrol kuyuları üstüne sıçramış kirletmiş kendisini vehmediyor Yani evet. öyle sen duyuyor. İç muhasebesinde o da bir köylü evet. gibi ölmek düşünüyor temiz Allah var cennet var başka bir şey yok evet. düşünmeyi istiyor evet, yani evet. Biri, belki açtığı soruların yani başkalarının zihninde yaralar oluşmasına sebep olduğunu düşünüyor Onu da düşünüyor Kendini önce söylüyor evet. zaten evet. Yani Çok parçalandık biz diyor kafamızda diyor hmm. Yani Cüveyni'nin bu yorumu basit bir yorum değil Pek çok alimden aynı nakil vardır Evet, evet Yani evet. bir noktadan sonra bitiyor Çünkü kupaları alıyorsun alıyorsun Yarışmalar birincisin birincisin Bitiyor sonra ne yapıyorsun Ne yapacaksın yani ne evet. kazanacaksın bundan sonra gibi oluyor. Hı hı. Bu sebeple alimlerin de işi zor Allah yardımcılar olsun. Yani ilme daldıkça sağa sola zarar vermeden ve kendisini harcamadan e, çalışması kendisini lazım. harcamadan. Yani nükleer çalışma yapamaz. İçinde uykuda kalmadan değil mi gitmek lazım? Yani ben pek çok hoca efendiyi ziyaret et, Yani dualarını almak için gidiyorum. Mesela işte gittim mi kitaplardan konuşuyoruz şu, şu lazımı bu lazımı. ...en az on derin alimden... ...şunu duymuşumdur... ...ya Nurettin bir Nuruliza yeter insan aslında ya... <gülüyor> <gülüyor> ...Nuruliza yeter ya... Evet. ...Nuruliza... ...fıkıh ilminin alfabesi... alfabesi Al, ...bildiğiniz evet, alfabe evet, yani... Evet. ...sadece namazın girişi, abdest, sular evet. böyle... ...50-60 sayfada özetleyecek Beşik bir ...çok yerde kitabı. de bir amentü şerhi yeter mesela... Mes ...akide de Akide'de bir amentü de şerhi yeter... <gülüyor> ...çünkü daldıkça... Bu, ...sonu evet. gelmiyor... Evet. Derinleştikçe derinleşiyor Derinleştikçe derinleşiyor Bu sebeple e, Elbette alimlerin de işi zor Ama ben bunu iki açıdan evet. soruyorum Birincisi Bahsettiğimiz gibi Zihninde şimşekler çakıyor sürekli evet. Bir rahat nefes alamıyor İki Benim esas endişe ettiğim Ve alimlerle oturup istişare ederek Bir çözüm ürettiniz mi dediğim şey Şimdi Benim tezgahımda bir Kasa limonun var. Evet. tanesi 50 kuruştan satıyorum bunları. Evet. Benim e, akşam 100 tane insana limon sattım, 50 lira kazandım eve gittim. Bu hesap basit değil mi? Evet. Öbür gün 300 kasa limonum oldu. Ben 50 tane limon satarsam kar etmiş olmam ki. Çürümeye terk ettim gerisini. Evet. Öbür gün 500 kasa limonum var. Ben en az bunun 300 kasasını pazarlamam lazım benim alıcılarım 300'e ilk elli tane limon benim için kar değil hiçbir zaman. Evet. Şimdi bir alim derinleşiyor, depo ilim doluyor, yani konuş konuş, yaz yaz bitmeyecek şeyler oluyor. Hidayetine vesile olduğu insan sayısı o oranda artmıyor. Artmıyor, evet. Burada bir bereket sıkıntısı da olabilir. Çünkü Ebu Halife 17 yaşında yola çıktı. 80 yaşında vefat ettiğinde bir seviyedeydi. Bugün 80 değil 800 milyon insana hitap ediyor. Bereket, coşmuş bereketi böyle. Kendi de durduramayacak artık o bereketi yani. Ben Ebu Hanife değilim vazgeçtim dese bile... Bir evet. ...hayal aleminde evet. onun kimse vazgeçtiğini de kabul etmeyecek. Bir bunu düşünüyoruz. Bir de Ebu Hanife ile boy ölçüşecek kadar kendisini güçlü görüyor. Ama 80 kişiye muhatap olmamış. Sadece 3-4 evet. arkadaşıyla felsefe yapabiliyor. Alim içinde bu ikinci bahsettiğim nokta esef verici bir şey. Bir kayıp. Alimin de kaybı bu herhalde. Evet. Allah muhafaza buyursun. Yani sağ, biz alimleri sadece hapse atıldığında, zindana düştüğünde kaybetmiş sayılmıyoruz ki. Bu da alimin kendi içinde eriyip gitmesi demek. Yani bahsettiğiniz gibi alimlerin ee, bu konuda eksik kalmaları belki ilim olarak değil ama becerememe insanlarla aralarında ciddi mesafeler oluyor mesela bunu da çok görüyoruz ee, bir alim gerçekten Allah vermiş umman yani e, henüz namazın farz olduğunu bilmeyenlere e, dört mezhebe göre farklı namaz nasıl kılır anlatıyor ona göre bu cüz'i basit bir mesele yani dört değil kırk mezheme göre sayacak durumda hissediyor kendini ama karşısında geri sıfır mezhep. Almıyor bir şey al alacak durumda. Hayır namaz nedir bunu bilmiyor. Evet. Namazın farz olduğunu bilmiyor. Yani bir insanın e, şeyi, evi yok hiç yok sen ona kiremit satıyorsun çatıda kullanırsın diye. Adam sokakta yatıyor kiremedi ne yapacak? Gibi. Bu konunun Kur'an'la bağlantısını... Hocam Kur'an ilim zaten işte. Evet. evet, evet. Kur'an ilim. İnsanlara biz Kur'an-ı Kerim'in mesela tutup da e, Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'la karşılaşması konusu Kehf suresinde geniş evet, geniş anlatılıyor. anlatılıyor. Ya Kur'an benim kitabımdır. Ölürken buna imanla öleceğim diye bir tefekkür olmayan birine ilmi ledün neydi orada? Hızır Aleyhisselam ne verdi? Şifresi evet, neydi bu ilmi ledünün diye 40 konferans versen Alimallah bunun adına insan israfı, umut israfı ve gelecek israfı demekten başka bir çare bulamıyor. Evet, evet. Bunu kim düşünmeli? Çünkü kim bir şey veremez. Yani. Hocam ilmi ledün diye bir siyaset öğrendim ben. Dirilirken evet. lazım mı bana? Kime biz kimseyi Allah diyecek mi kıyamet günü? Bil bakalım Hızır Aleyhisselam'daki ilmi ledün neydi? <gülüyor> Bu sorulgun yani üniversitede çıkacak sorularda da yok. Evet. Yakın evet. asırda böyle bir şey çıkmaz üniversite imtihanlarında. Ee, ve kabir sorularından da biri değil, kıyamet sorularından da biri değil hocam. Musa Aleyhisselam neyi unutmuştu da Hz. Aleyhisselamın peşine koştu? Bunlar bir alimi meşgul edebilir şeyler. Bunun üzerinde 40 doktora tezi yapılsın. Zira Rabbimin kitabında her kelime için binlerce doktora tezi hazırlansa azdır. Evet, evet. Ama insanlar doktora tezi okuma seviyesinde değil ki hastanelik adamlar. İnsanlar doktora muhtaç sen tezini ne yaptıracaksın doktorun? Evet. Bu sebeple yani biz Kur'an-ı Kerim'i bir numaralı işimiz Rabbimizin ipi ey insanlar tutunun beraber diye bir kampanya başlatmamız lazım. Evet Bir. Güzel bir numaralı bu önce bu Allah'ın kitabı bu herhangi bir şekilde Arapların kitabı değil herhangi bir şekilde Medine'ye mahsus bir kitap değil ama yanlış anlamayın bu Allah'ın kitabıdır kıyamet gününe kadar bütün ümmeti Muhammed bununla cennete girecektir önce bu hakikati perçinlememiz lazım hatta hatta hocam biraz ileri gidip ey insanlar bu Muhammed Aleyhisselam'ın kitabı değil Muhammed Aleyhisselam'a indirilen kitap Evet. Allah bunun sahibi. Onun da yaşadığı bir kitap. Değil yani mi? Rabbimin kitabı diye heyecanlanmalı bir mümin. Evet. Heyecanlanmalı. Çok zor mu anlaşılır bilmiyorum ama bir örnek vereceğim. Mesela Musafiyere düştüğünde. Evet. Bizim örfümüzde alınır öpülür yükseğe konur. Tazim bu. Böyle Peki. bir şey sünnette yok belki. Ama ömen men yuazzim hurmâtilâhi fe huve ...Allah'ın mukaddesatına hürmet eden... ...hayırlı bir iş yapar. Ha. İyi bir şey bu. Ya, tabii, ha, iyi bir. Niyet çok güzel bir defa. Evet. Fakat burada ben bir A-B şıkkı yapıyorum. A, eyvah... ...Kuran yere düştü, Müslümanlığıma zarar gelecek diye... ...kaldıran birisi... ...bu ayete dair iyi bir iş yap. İki, Rabbimin... ...emaneti bu. Evet. Musaf, Kur'an düştü değil... ...Rabbimin... ...konuştuğu kitap diyen... Rabbim, Kur'an'ım ve ben bu üçlüyü bir araya getirdiği zaman mümin daha artı, daha lüks bir iş yapmış oluyor hocam. E ben şunu mu diyeceksiniz buyduğum. diye. Yani Rabbimin mesela Kur'an'ın ahkamı yere düştüğünde. Hocam oraya geleceğiz ama dur bir dakika <gülüyor> önce kendine mi edelim. <gülüyor> Rabbimin ahkamı yere düştüğünde bu hassasiyet gösterilmiyorsa... ...gibi bir cümle kuracaksınız diye. Şimdi hocam... Diye. ...içimizde yaralar var. Evet. Şimdi bu yaralardan biri... ...çocuklarımız... ...1935 yılında... ...Kuran okutulmuyorlardı. Yasaktı evet, Kur'an. Evet, evet. Buna çırpındı Müslümanlar. Mağaralarda Kur'an okuttular çocuklarına. Evet, evet. Bu o dediğimiz maddeydi. Evet. Ama aynı günlerde... ...Allah'ın şeriatı, ahkamı, Kur'an'ın ayetleri de... ...yok statüsüne getirilmişti. Ona hiç sıra gelmedi. Evet. Evet. Hiç sıra gelmedi. Bugün ikisinden de mahrum olacaktık belki. Ama titizliğin titizlik sayesinde Kur'an geri geldi okunması. Evet. Hala şeriatı, Kur'an'ın ahkamı konusunda hala ilk merhalelerdeyiz ama. O, o bilinç şuur diyoruz i̇şte, ya hocam. Kaybederken ha. birini çok kötü kaybetmişiz. Evet. Şimdi evet. ben nasıl size B maddesi olarak konuşayım? sayayım. Evet. Yani çok, çok feci bir şekilde zayi ettik. Ama umut var mıyız? Alimallah çok Aminna, umut var tabi, Neden? Tabi. Bilhassa gençlerin Allah'ın şeriatı demeleri öyle bir hoşuma gidiyor ki Hocam yani <gülüyor> Çırpınıyorum ya geçen pazartesi Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde e, gü, imanı gür genç diye bir sohbet yapmıştım Orada bir husus tespit ettim Bu gençler konusunda da asabı keyfi anlatırken Allah-u Teala Başlarken o ayetler. Evet işte onlar şu zamanın adamıydı filan başlamıyor. Ashab-ı Kehf diye, diye başladığında İnnehum fityetun amenu bir Rabbim diye başlıyor. Hmm, Rabbine Rablerimi... iman etmiş gençler de onlar diye evet. başlaması çok müthiş. Evet, çok güzel. Dedim, ondan yani sonra bütün da, zamanlarda e, o davaları gençler giden. başlatacak. Evet, evet. Hiç buna kimse itiraz edemez. Evet. Zaten ashab-ı kiramın da aşere-i mübeşşeresinin büyük bölümü gençlerden. Yedi gençler, tanesi evet. gençlerden oluşuyordu. Evet. Saat bile bir vakası 17 yaşında Resulullah Allah Allah. önüne geçti Buradayım ya Resulullah dedi Şimdi Hakikaten hocam ya 17 yaşında Bir gencin Resulullah Efendimizin yanında Elinden tutması Yani İslam'ın büyük insanlarından Olması müthiş bir şey ya. Ya Ebu Bekir de ihtiyar bir adam değil Evet Bizim gözümüzde şimdi saat bin'e bir vakkas dev gibi bir adam. 68 yaşında <gülüyor> gibi. <gülüyor> hocam müediation yaşındayım. ya. Evet. Muaz bin cebel değil mi? Yani bunlar hakikaten. Yani 25 yaşına gelmemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısına geldi. Ya Resulullah ben burada nöbettiğim sen rahat uyu dedi. Allah Allah. Ya delikanlı, evlilik, evet, gerdeği evet. var, bilmem nesi var. Yani in de um fitiyetün çok heyecanlanıyorum. Evet, ben ihtiyarlık statüsüne girdim. Sizde kaybettiniz yani. Kocam gençiz Allah'ın izniyle. Ama için. gençler bize dua ediyor hocam. Evet gönlün, gençler. Gönlümüz kocam ya hocam. <gülüyor> Elhamdülillah yani gençleri herkes sevdiyle hocam. Evet. Herkes sevdiyle var. Ben gençlerini seviyorum imanlarını seviyorum. Evet. Ama ashabı kef 300 yıllık bir bir pil gibiydiler hocam. 300 yıl sönmedi o iman. Yani evet. Kıyamete kadar da Kur'an yaşattı çok bu sefer onları. Bizin allah Teala gençlerin Rabbimiz demeleri hocam bizim gibi ihtiyarların demesinden daha evla. Evet. Yani, -um inşallah, i̇nşallah. öyle Rabbim. gençler çoğalır olur inşallah. İnşallah onları delalet ederek biz de e, o sınıftan Allah'ın izniyle oluruz. Burada hocam tekrar dönecek olursak konumuza yani Kur'an-ı Kerim'i İnsanlara evvela bizim iman kitabımız... ...kardeşim bu olmasa Allah bizi cennetine kabul etmeyecek değil... ...bu ikinci merale ...dünya huzurumuzda olmayacak... Evet, ...bu kitap istiyor. insanlığın beklediği bir kitap... ...sadece ümmeti Muhammed'in değil... Evet. ...yani kıyamet günü korkarım biz... ...bütün müminler olarak gastediyorum... ...bu kitapla niye amel etmediğinizden önce... ...bunu insanlığa niye ulaştırmadınız diye... Evet, evet. ...ve herhalde hocam... ...biz tekkesinde, camide, medresesinde... ...bizim gibi vakfında oturan insanlar... ...kıyamet günü zor helalleşeceğiz... asihab kiramla neden? Herhangi bir sahabi mesela Bilal... ...Ömer'e gitti dedi ki... ...sen beni Medine'de nasıl hapsedersin ya... ...şehit olmak benim hakkım değil mi dedi... Allah Allah. ...bu ne enteresan bir şey... Evet. ...Ebu Bekir'e gitmiş olmaz demiş... Sen Resulullah'ın hatırasısın burada kalacaksın demiş. Evet. bu Bekir gidince Ömer'e gitmiş ben geliyorum. e git bakalım olmuş. Evet. Çok enteresan hocam. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik ashabı. Medine'de yaşıyorlar ne güzel. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanı başlarında. Kabir-i şerifi orada onların selamını alıyor. Orada oturup sabahtan akşama kadar ya Resulullah buradayım. Ruhumu senin yanında teslim edeceğim deseler bize göre ne mübarek iş yapmış olurlardı. Evet. Ama öyle yapmadılar. Her biri Medine'den 3000 bin, bin kilometre mesafede öldü gittiler. Niye? Bu korkudan dolayı işte. Veda Allah bana sorar. Evedavut Besin'de Efendimiz ne buyurdu onlara? Bir kelime benden duyan başkasına duyursun. Belki o duyan sizden hayırlı olur. Evet. E şimdi onlar bu heyecanla gidip Şam'da şehit olacaklar. Yemen'de şehit olacaklar, İstanbul'a gelecekler, 80 yaşında. Ta Asya'ya gitmişler, Çin'e gitmişler. Sözsü Birisi bana dedi ki Erzurum'da filan sahabi varmış dedi. Sakın bunu kimseye söyleme dedim. Sus, kimse duymasın bunu. Niye ya dedi ki gizli kalsın bu dedim. Hücül ölene kadar duymayalım bunu dedim ya. Eğer Erzurum'a biz henüz gitmedik bir köye tebliğ yapmaya. <gülüyor> Medine'den bir sahabi oraya gelmiş, gelmiş yani. Biz ne yapacağız kıyamet günü ya evet. Uçakla gitmedim ben ya O zaman herhalde 6 ay kar vardı Erzurum'da evet, Ne zaman evet. geldi de evet, bu karda evet. ne ya? İnanasım gelmiyor hocam ya Dolayısıyla biz Ben bir ya... şey diyorum Bizim Müslümanlığımızda Onların bu gayretlerinin Payı var etkisi var yani. Ne demek hocam Tabii. Tabii yani himmet... Nasıl Müslüman olduk Evet yani biz Bedava'dan bir defa miras yediyiz biz. Yani evet. babalarımız daha doğmadan neredeyse ezanımızı okudular. O yüzden zaten kıymet sıkıntısı çekiyoruz. Evet. Yani Hazreti Ömer'in bir sözünü sık sık tekrar ediyoruz. Yüz kere söylenmeye değer bir söz olduğu için <gülüyor> radıyallahu anh ne diyor? Men lem ya'rifil cahiliye la ya'rifil islam. Allah Allah. Cahiliyeyi tanımayan İslam'ı da tanıyamaz diyor. Onlar zaten hmm. o acıyı çektikleri için. Bir ateş hani, çukurunun kenarındaydınız. Şimdi mesela e, ihtiyarlar niye daha az para harcıyorlar? E, fakirlikten gelmiş adam. <gülüyor> Kuruş bulamadığı zaman şimdi para harcar mı hiç? Evet. E, gençler de hazır bulduğu için babalarından harçlığı vurup savurup harcıyorlar parayı. Evet. İslam'ı da bedava bulanların sorunu bu. Evet. Korkarım hocam netice olarak kıyamet günü Öyle. bu Kur'an sürenin sonuna yaklaşıyoruz <gülüyor> da sadece programın sonuna yaklaşmıyoruz allah Teala'nın fırsatlarının tanıdığı sona da yaklaşıyoruz yarın bu tebliğ fırsatını da bulamayacağız belki hocam buluruz evet, evet, inşallah e inşallah yani oluruz. himmet edip allah gayret etmemiz evet, lazım yani sadece bizim derdimiz hocam çocuklarımıza elif öğretip Kur'an'ı öğretmek olmamalı Evet. Çevremizden başlayarak Kafkasya'daki bir insanın da Allah'ın kelamıyla buluşması gerektiğini ve bu asırda yaşayan Müslümanlar olarak Rabbimizin bize bu görevi tevdi ettiğini de konuşmamız lazım. Bir, bir de ben hoca efendilerin özellikle e, İslamı anlatırken Müslümanları yetkilendirmeleri de gerektiğini, yani bunu evet. anlatmaları ya Müslümanlar ne demek size... mesela şu. Kardeşim namaza gelin diyen bir hoca efendi bir kişi de getirin böylece Hı. onun namazından da sevap kazanın mesajını vermeli. Evet. Böyle evet. direkt söylemesi. Sorumluluk yüklemeli. Şimdi insanlar ne yapıyorlar hocam? Din hocaların diyaneti 150 bin personel çalıştırıyor. Niye? İnsanları dine çağırsın evet. yüksek Diyanetin yurt dışı görevlileri de var. Tamam. Selamun aleyküm. İş profesyonel bitti. bir din gibi. Ha, ha, profesyonel <gülüyor> bir ticarete dönüştürüldü bu evet. sefer. Hayır. Herkes bu dinin mes'ulu ya. Hepimiz bir kişi kurtarmak zorundayız. 5 kişi kurtarmak zorundayız diye. Mesela kardeşim menhiyata bulaşmayalım. A işi kötülüktür. Bulaşan birini de önleyelim ha. Yani herkes evet. dininin görevlisi. Herkes sevaba muhtaç. Herkes kıyamet günü bir kişinin hidayetine vesile olmakla cennete üst makamlara girmeye razı olsun. Gayret etsin diyelim. Müslümanlar olarak hepimiz Dinimize dair bir mesuliyetimiz var. Hissiyatını taşımamız lazım. Şu anda çok kötü bir şekilde hocaların mesuliyetinde bu cenazeyi de onlar yıkıyor. Ondan sonra mevlütlere de onlar gidiyor. Ee, Şeyh efendilere de ruh terbiyemizi teslim ettik. Ee, biz, biz de para kazanıyoruz. <gülüyor> bu yanlış bir şey hocam. Hayır evet para da kazanacağız. Ama hem çayımızı içeceğiz iş yerinde, çay molasında hem de ee, şunu şunu niye yaptık yapmasaydık diyeceğiz alıp bir hoca efendiye götüreceğiz nasihat etmek için belki bizim evet, söz, söz evet, gücümüz evet, yetmeyecek evet, belki evet. namaza giden bir müslüman hadi gidelim diye bir kişiyi yanına çağıracak yani eğer bu e, görevi ki geniş bir kitleye yayma himmeti göstermezsek korkarım gücümüz yetmeyecek hocam. Yani bir manada sahabenin Peygamberimizin yükünü, yükünü azalttığı gibi. Tabi e, azalttığı gibi. Hocam, e, evet, İslam'ın kaynaklarını konuştuk, Kur'an'dan yola çıktık, Kur'an üzerinde yoğunlaştık ama daha konuşacak birçok e, konu var. Sünneti, hadisi konuşacağız inşallah. i̇nşallah. İcma'yı kıyası konuşacağız inşallah. Çok önemli hocam onları mı? Bilhassa ee, icma nedir? Yani ashab-ı kiramın söz birliği demek icma. Evet. evet. Bu nasıl Kur'an gibi bir belge oluyor? Evet. Yani Bunu kıyas nedir? İhtiyat nedir? Tabii, tabii. Onları konuşacağız. inşallah. Böyle bir aktı gitti program hocam. Başından itibaren Olmuyor hocam sizin saat yanlış. Nasıl bir programı izliyor dinleyicilerimiz? Belki farkında bile olmadılar. İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Bu haftalıkta bu kadar değerli dinleyiciler. Haftaya e, yeniden inşallah buluşuruz.